1464 numaralı konu, sahabilerin sabah namazından sonra halka halka oturup farz ve sünnetleri öğrenmeleri, evet, Er Rakkaşi şöyle anlatıyor, Enes bizlere şunları söylerdi, Allah'a yemin ederim ki sizin bu yaptığınız doğru değildir, çünkü sizden birisi oturup konuşuyor diğerleri ise etrafına toplanıp onu dinliyor, sahabiler ise sabah namazını kıldıklarında halka halka oturarak Kur'an okur, farz ve sünnetleri öğrenirlerdi.